TÜRLÜ, BU civardan müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Ahmet Ali Arslan ve Ozan Saruhan İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyenleri. TÜRLÜ'ye hoş geldiniz. Ben Ahmet Ali Arslan. Bugün iki tane değerli konuğumuz var. Arfana grubunu tanıtacağız size. Ee, bir buçuk iki hafta oldu e, albümleri çıktı. Anatolian Folk Jazz Impressions e, Grubun aranjörü ve piyanisti Kan Buyukolu e, ve solisti İsmet Aydın bizlerle birlikte hoş geldiniz. Merhabalar, merhaba, hoş bulduk. E, i̇lk önce daha önce dinlememiş dinleyicilerimize e, bir tanıtalım isterseniz müziği. Siz hangi parçayı seçerdiniz acaba? Nasıl başlardınız? Albümümüzün açılış parçasını çalabiliriz şu köyce yolları. Tamam. Hemen çalıyoruz sonrasında da muhabbetimize dönüyoruz. Arfana'dan dinliyoruz. Ee, albüm adı Anatolian Folk Jazz Impressions. Ee, tekrar edelim aranjörü ve piyanisti Kaan oldu ve solisti İsmet Aydın bizlerle tekrardan hoş geldiniz. Ben için e, direkt kalbine girerek başlamak istiyorum aslında. Ee, Türk halk müziği ve caz füzyonu, birleşim yorumu aslında bu kelimelerle düşündüğümüzde bu daha önce yapıldı, belki yoruldu hatta ama sizin albüm bütün bunların ...başka bir yerinde taze ve özgün bir sound ile duruyor. Ee, nasıl farklı yaklaştınız, neler yaptınız, nasıl açıklıyorsunuz bunu? Öncelikle iltifatlarınız için çok teşekkür ederim. Aslında bir anlamda türkülere alışık olduğumuz tarzların dışında bir formatta seslendirmek riskli bir hareket. Evet. Yani mesela tipik olan bir şey vardı. Oğuz Atay'ın tutunlamayanlarında Selim Işık hani şeyden bahseder hani kendi yazdığı şarkıların bir gün çok seslendiricinden korktuğunu hani türkülerin çok seslendirilmesinin çok seslendirilmiş ama edilmiş türküleri sevmediğini söyler. Aslında bunda bir gerçek payı da var. Ne yalan söyleyelim. Hani yerine göre çünkü kendi haline bunlar çok güzel verildiler. Çok güzel eskiler. Ama bir anlamda da her kuşakta bunları kendine göre, kendi dünyasına göre tekrar herhalde ...icra etme zorunluluğuna... hani özgürlüğü de demiyorum, zorunluğuna sahip. Bizim beslenmemiz de birçok değişik kayna müzikal kaynaklar var ve bunlarla da gücümüz yetince bu hepimizin bildiği yani bir şekilde yani bir şekilde müzikal DNA'mızın parçası olan bu eskilerle bunları birleştirmiş olduk. Ee, çok da güzel olmuş. Teşekkürler. Yani, şey e, ben özellikle e, birçok tercih var aslında albümde işte e, mesela mesela vokallerin tercihlerinden de konuşmak istiyorum. Baya e, Türkiye'de söylerken neredeyse taviz yok ya da benim kulağıma öyle geliyor içtiyse. Hani hı hı. böyle projelerde daha önce çoğu zaman solist bir caz vokalistine verildiği için öyle bir şeye alışırız biz biraz daha. E, siz nasıl oturttunuz vokal tavrınızı nasıl tercihler yaptınız bu albüm'e girerken? Yani bizim aslında işimizi kolaylaştıran bir konu da şu oldu. Hani ben zaten geleneksel can da hani çalışmaların aynı zamanda devam eden Hı -hı. bir vokalist olduğum için. Hani biz bir araya gelince bu böyle bir müzik oldu. Yani yoksa e, bu işi caz yapan veya caz dedirten e, benim o yapacağım olay olmayacaktı. Zaten cazcılar var projenin içinde. Onlar da aynı şekilde değişik projelerde daha e, belki hani tındak içinde orijinal caz diyebileceğimiz caz ve caz türevi bir sürü projeler ve müzikler yapıyorlar. Ben de aynı şekilde türkünün daha saf denebilecek halini yapıyorum. O yüzden hani böyle bir şeye gereksinim duymadık. Ben olduğum gibi, onlar olduğu gibi. bir sadece bir araya geldik ve böyle bir Hı -hı. müzik çıktı. Aslında en başından itibaren de böyle bir kaygımız da vardı. Çünkü bir şekilde hani bu müziği müzik yapan şeylerden biri de aslında onun nasıl söylenişi. Yani mesela yazı kültürden Gelen mesela işte bu, insanlarda çoğu zaman şey var işte müzik işte beste kağıt üzerinde durduğu gibi. Ama aslında müzik tamamen ses ve nasıl söylendiği bazen hani kağıt üzerinde nasıl durduğundan da daha önemli. O yüzden düzenlemeleri yaparken de hatta formları kurarken de hani türkülerin hem sözlerinden gelen anlamları da taşımaya çalıştık elimizden geldiğince. Artı ayrıca İsmet'in de olabildiğince bunları kendisi söyleyeceği, rahat söyleyeceği bir çerçevede hani bunu sunmak yani en önemli kaygılarımızdan birisiydi. Bazı eğit pükmeler tabii ki oldu. Ee, olması gerektiğinde de karar kıldık. Çünkü öbür türlü olsa... E, hatta şöyle bir diyalog geçti Kaan'ın Hani aynı türküyü senfon orkestrasıyla söylünce de aynı mı olacak? Bu orkestra ile aynı mı olacak? Ben bağlamayla çalıp söylerken aynı mı olacak? Aynı olmamalı diye hı hı. düşündük. Hani müziğe göre bazı eğit pükmeler oldu. Öbür türlü olmasa o müziği duymuyorum anlamı taşıyacaktı. Hı hı. Öyle bir özelliği de oldu. Bazı e, değişimler de oldu tabii ki. Ama bayağı... Yani şey kula dinleyici kulağına fark edilmiyor bayağı sanki siz e, elinizde işte e, O biraz var. fonatik yapıyla alakalı. Ben onu hani hmm. özellikle şey yapıyorum. Hani e, onu Bu tercihinizi merak ediyorum tercihler. aslında. Tercihler. Çünkü mesela e, opera eğitimi alırken ona dikkat etmiştim. Mesela İtalyancayı, Fransızcayı, İngilizceyi sana öyle kafana göre okutmuyorlar. Yani hepsinin diksiyon dersleri var. Ama bizde hani hala orijinal Türk halk müziği yapanlarda da türküyü e, İstanbul Türkçesiyle söylenebileceği gibi bir imaj oluştu. Hani ben bunu pek doğru bulmuyorum. Hı hı. Çünkü öbürü farklı tınlıyor yani. Hani bir normal K harfiyle K aynı şey değil. Hı hı. E bunun da fonatikte bir geçerliliği var. Hani tamamen böyle bir bizim tercihimiz oldu bu. Bununla alakalı bu duysal şeyler. İçin ilginç tarafı da bazı mesela ilk, ilk bükme gibi görünen yaptığımız bazı şeyler aslında orijinallerinde olan şeyler. tabi Yani öyle de çok ilginç şeyler var. Örneğin mesela uzun ince bir yoldayım çalıyoruz. Orada bazı işte ara melodilerde aslında eksik vuruşlar varmış gibi. Hani şimdi çok teknik detaya girmek istemiyorum Hı -hı. ama işte 4-4'lük giderken bazen 3-4'lük ölçüler var. Mesela bu Aşık Veysel'in orijinal kaydında var. Yani ama birçok kişi hani bunu birçok türkücü bile icra ederken aslında bu tip hani veya orijinal kayıtı Aşık yapıyor, Veysel evet. bunu rastgele yapmıyor. Her seferinde yapıyor. Yani aslında bir baktığınızda o kompozisyonun bir parçası aslında. Hı -hı. Hatta Aşık Veysel'in orada esleri koymayı unuttuğunu kabul edip öyle bir algı var. onu dört dörtlük olduğunu kabul edildi. Yani bir Türk Halk Müziği yanında böyle de bir anlayış var. Yani, bu, yani bunu yani ama kayıt ortada. Yani sonuçta biz de aslında o yani hip bir şey yapalım orada ölçüyü eksik çalalım diye bir gerekçeyle onu yapmadık. Aşık Veysel bunu e, yapıyor çünkü. Bir yandan Halk Müziği'nde böyle şeyler zaten var işte. Ben Emre Dayıoğlu'yla yaptığımız bir röportajı hatırlıyorum. şey demişti o da bir aşık aynı türküyü iki kez. Tabii ki tabi ki. Havalandırdığında işte farklı ritimler, farklı ölçülerle birlikte biz özellikle zaten. onu korumaya çalıştık. Biz Hı -hı. mesela Bilgi Üniversitesi'ne konuk olduk Sound Picnic projesinde. O da yakın zamanda yayınlanacak. Hı -hı. Aynı albümden 3 e, türküyü yeniden kaydettik. E, her şey tamamen farklı hani. Hı -hı. Cümle kurgularımız, her şeyimiz. Biz biz de buna özellikle dikkat ediyoruz. Hani bu işin bence doğasındaki en güzel yanı olsa gerek. Peki ikiniz nasıl bir araya geldiniz? Ben e, Bahçeşehir Üniversitesi'nde caz bölümünde yüksek lisansı yaparken bizim Alper Maral Hı -hı. hocamız var. Onun e, çağdaş kompozisyon dersine e, konu Bela Bartok'tu. Onu Hı -hı. anlatmaya geldi. Kaan Bıykoğlu. Benim de o gün eski bir projemle konser vardı. Dersin yarısına çıktım ama aklım hala dersteydi. Bartok'la alakalı çalışmaları vardı. Karnı, aracmanları vardı hatta. Hani Foklore o denli. Bartok deyince de tabi Anadolu folkloru direkt Hı -hı. aklımıza geliyor. O denli hani Dönük olmasa hep ilgimi çekti. Öyle aklım bir köşesinde kalmıştı. Aynı e, senenin yaz aylarında kanlı iletişime geçtim. O da sağ olsun sıcak karşıladı. Öyle bir araya geldik. Ve bu süreci başlattık. Evet. E, grubun diğer üyelerini de tanıyalım bu arada. Hı. Klasik Yemençe'de Elif Canfeza Gündüz. Hı hı. E, bas, akustik ve elektrik baslarda Matthew Hall. Davullarda Ekin Cengizkan, Khan. Alto saksafonda da Serhan Erkol var. Evet. E, bu grubun yine aslında aynı soruyu sormak istiyorum, nasıl oluştuğunu. Çünkü e, diyorsunuz ya zaten hani bu müzik bizim hepimizin yapmak istediği müzikti, bir araya geldik ve oluştu gibi. Bu yüzden önemli olduğunu düşünüyorum özellikle. Yani biraz da hadi tasarımı uygun olan müzisyenleri de seçtik bu işi yaparken. Hı -hı. Ee, Matthew Hall aslında Türkiye için çok büyük bir değer. hani Şu anda İstanbul'da yaşayan Amerikalı bir bas virtüözümüz. Ee, ve hani onun burada ben kendisiyle birçok değişik projede yer alıyorum ve hani onu da çalmaktan çok memnunum. Keza Ekin Cengizkan çok iyi bir caz davucusu. Artı Ekin caz davucusu olmasının yanı sıra güncel müzikleri de çok takip eden bir müzisyen. Hani kulağı açık, de güncel R&B olsun, hip hop olsun ya da işte Çağdaş Caz'ın değişik ritmik kurgularına son derece hakim. O yüzden Matthew ve Ekin'le zaten ben kendi trio çalarken de çok çaldığım müzisyenler. Birlikte çalışıyordum. Can Feza'yı aslında İsmet getirdi hı hı. Hani Ben kendisini daha önceden tanımıyordum Ki hani o da aynı zamanda Bir de bizim, bizim bir, biraz yazılı bir müzik Çok iyi notu okuyan Hem hani bu tarz projelerde yer alabilecek Hem de enstrümanına hakim geleneksel dedi de Hakim bir müzisyen olduğundan dolayı da Çok şanslıyız O konuda bir hemen parantezci evet. bir soru sormak istiyorum aslında Klasik hemen şeyi niye tercih ettiniz Hani yine bu Şeyleri sonuçta yazılı kurallara, kanallara gelmek istemiyorum ama merak ediyorum bir yandan. sonuçta Yine bak... aslında kanun kurduğu son cümleyle alakalı ee, o yani o ihtiyacı taşıyabilecek bir müzisyen ihtiyacından doğdu. Ee, evet yani bize yani sadece hani bir solist olmadığına sıralı bir ensemble müzisyeni olarak da çalabileceğimiz evet, evet. müzisyenlere ihtiyacımız vardı. Birinci söyledi ikincisi klasik yani. Bakayım birincisi çok sevdiğimiz bir enstrüman. <gülüyor> ne güzel. Aynen. <gülüyor> Temanli, gerekçelerden birisi bu. Başka bir gerekçe de şu aslında bir yaylı saz olduğu için yani bir şekilde hani piyanoyla değişikliçisilerle çok kolay ötüşebilecek bir enstrüman. Hı -hı. Yani orada da şey yani hani akustik olarak hani, her türlü kombinasyonda değişikliçisilerini kullanabileceğimiz bir çalgı olduğu için de. Tamam analitik düşündük. Birkaç saz Hı -hı. üzerine konuştuk hatta ama Kaan özellikle öyle yaklaşınca ben de zaten düşünüyordum. Öyle bir karar aldık. Diğer solistiniz de nefesli zaten. Evet. evet. Yani Serhan Erkoğlu asıl projeye ilk giriştiğimiz zaman çalışamadık o anda. Ama daha sonra e, albümümüzün, albümümüzde dört parçada yer alıyor. Ama şu anda grubumuzun demirbaş bir üyesi. Kendisi hani konserlerimizde inşallah dinleyenlerimiz gelirlerse tüm parçaları Serhan'la birlikte de icra ediyor. Serhan da çok iyi bir cazsak olmasının yanı sıra Türk müziğini ciddi ciddi çalışan bir müzisyen. Yani çok çalışkan ve çok... Saygı duyduğumuz yani oysa benim. Ve hani grubumuzun şu anda en değerli üyelerinden birisi. Neydi üflü zaman. aynı zamanda albümünde bir parçada hmm. Neydi evet. çalmış. Kendi albümüm var. O da yakın zamanda çıktı. Motel Altemi. Evet. Çok ciddi icraları var. Serhan'ı biz zaten hayranlıkla dinliyorduk. Evet. Yani onları da çalışabildiğimiz için çok memnunuz. Bir parça daha dinleyelim isterseniz. Hay hay. Ben kendi favorimi çalabilir miyim? Lütfen. Ee, akşam olur karanlığa kalırsın. olursun akşam olur karanlığa kalırsın Arfan'ı dinliyoruz. E, Albüm çıktı. Adı Anatolian Folk Jazz Impressions. E, Akşam Olur Karanlığa Kalırsın dinledik. Vokalist İsmet Aydın ve piyanist ve aranjör Kaan Bıyıkolu bizlerle stüdyoda. E, devam edelim muhabbetimize. Cenk Güray bir tanıtım yazısı yazmış albümümüze. E, Türk Halk Müziği ve Cazı doğaçlama ezgi üretimi esasına dayandırarak biraz benzer olduğunu yazmış. Biraz açmak istiyorum aslında ben bunu. Bu doğaçlama esas çünkü farklı müziklerde farklı vücut buluyor. Bu iki müzikte sizce bu estetiğin e, farkları veya benzerlikleri nelerdir? Türk halk müziği ve cazda. Aslında doğaçlama son derece normal bir insan davranışı diyebilirim her şeyden önce. Mesela dünya üzerinde neredeyse doğaçlama olmayan çok az müzik var içerisinde. Hani bir tanesi popüler müzikler çünkü çok katı bir şekilde... Hani paketlenmiş konserve, o konserve aynı şekilde sunulacağı için orada hani bir paket var ve içinde doğaçlama barındırmıyor. Diğeri de batı klasik müziği. Hani orada da çünkü bir müziği tasarlayan işte bir yaratıcı figür söz konusu Hı -hı. ve her şey o yaratıcı figürün isteğiyle oluyor ki hani büyük bir orkestra çalacaksa da hani 60 kişinin bir arada anlaşması oldukça zor olacağından dolayı belki öyle bir figüre ihtiyaç var yani. Ama onun dışında doğaçlama son derece doğal bir, bir insan davranışı. Hani biz şu anda doğaçlama yapıyoruz mesela konuşurken. Hı -hı. Yani bu yani ve müzikte de, de doğaçlama her zaman için o, ola gelmiş bir şey. Şimdi halk müziklerin, Türk halk müziğinde de değişik doğaçlamalar var. Hani cazda da var. Belki bunların hani, yani her doğaçlama eğer kolektif olarak yapılıyorsa, hani tabii bazı kısıtlamalar gerektiriyor ya da bazı anlaşmalar gerektiriyor. Çünkü hani aynı bir, bir arada konuşurken insanların birbirine dinlediği, birbirine cevap verdiği gibi. Ama bunun ötesine, ben, ben mesela kendim İsmet'le çalarken, hani ben şimdi... Türk halk müziği çalıyorum, caz çalıyorum gibi düşünmüyorum. Ben kendi kulağımda müziği çalıyorum. Hani bunu söyleyebilirim. Yani hani bu analiz edilebilir tabii, düşünülebilir ama hani ben de hiç belki daha hani intuitif yaklaşmayı tercih ediyorum bu konuya. Yani bir kere bir caz müziği seni bizim bir konserimizde bir yorumda bulundu. Belki kendince bir eleştiriydi ama hani ben gayet sevindim. Onun üzerine şimdi aklıma geldi. Olmuş da dedi sanki Amerikalılarla hani sen türkü söylüyormuşsun gibi. E daha güzel işte. hani e Caz katmak istiyoruz. Amerikalılar kelimesini kullanıyorsan zaten. <gülüyor> hı hı. Onun gibi yani. Herkes aslında kendi olduğu gibi olma şeyi var o projenin içinde. Eğer evet. o küçük bir fark yaratıyorsa o şey yapıyordur yani. Farklı gelebiliyordur. Tabii mesela benim kendi da şöyle bir durum var. Mesela ben belki mesela Miles Davis'in, Tony Smokin'in ya da John Coltrane'in müziğini... Neşet Artaş'ın ya da aşık bir müziğinden daha iyi biliyorum. Hı hı. Hani bu, ama diğer müziklerde kulağımda var. Hani bu benim yetişme tarzımımda okuduğum okullar vesaire Türkiye'deki yaşadığım yaşantıyla ilgili. Ama Türkiye'de yaşayınca diğer müzikleri de duyuyoruz. Ve hani, sonuçta benim için bencece bir şekilde hani bu müzikleri de çalmak için bir olnak sağladı bu, pro, bu proje. Ve bu müzikleri çalışmak için de bir olnak sağladı. O yüzden İsmet'e bir seferi Peki bu e, bu türküleri e, düzenlemek nasıl bir tecrübe? Yani böyle Kendine şeyi merak ediyorum hani normal çalıştığınız caz parçalarının dışında olunca daha kısıtlanmış gibi mi hissettiniz yoksa tam tersi gibi mi oldu? Daha kısıtlanmış gibi hissetmedim ama daha, daha ziyade hani burada daha biraz dışarıdan bakmam gerekti. Mesela çünkü çoğu zaman için caz müslümanlar için şarkılar sadece bir çerçeve olabiliyor. Bakmam gerekti Daha dediniz. dışarıdan uzaktan <gülüyor> bakmam, bakmam gerekti. <gülüyor> yani şeyde birinci bunun formu nasıl olacak? Buradaki gelim noktaları nerede olacak? Mesela sol olacaksa solun işlevi ne olacak? Çünkü diğerinden hani birçok şey açık bırakabilirsiniz. Ortak belki hani çok konuşulmuş bir dil üzerinden konuşmanın verdiği bir rahatlık burada olmayacaktı. Hı hı. Öyle olunca her şeyi ben bu solun işlevi ne? Bu soludan sonra ne gelmedi? Bundan sonra nereye gitmedi müzik? Bu bağlantıları nasıl sağlayabilirim? Mesela armonileri seçerken hani bu armoni bu, burada bu müziği kapatmalı mıyım yoksa burada bir şeye bağlamalı mıyım başka bir yere mi götürmeliyim müziği gibi bir de Onun dışında tamamen yani bildiğim birçok müzikten de faydalandım tabii. Ben hani, yani kullandığımız armoniler modern caz armonileri çoğunlukla. Gerçi arada başka o, çok modern cazda olmayan birkaç şey de var ama hani, özellikle ama formları kurgulamaya çalıştım. Peki e, bunu yaparken böyle halk müziği bir sürü çevreci aslında böyle korunması gereken bir şeymiş gibi algılanır ya. Yani bütün klasik ve eski müzikler diyelim aslında. Sizin böyle e, düşündüğünüz aşılmaması gereken sınırlar var mı? Böyle hassasiyetleriniz var mı? Yani birinci aslında ben o tip görüşlere son derece saygı duyuyorum. Ve korunması gerektiğini de düşünüyorum. Hani özellikle klasik müziğin müziğinin, Türk halk müziğinin, yerel icra şekillerinin hani kayıt teknolojisi buna bir olanak sağlıyor tabii ama özellikle bunun nasıl yapıldığının da kuşaktan kuşağa aktarılması lazım. Yani korumacı davran Eğilimleri son derece destekliyorum kişi hı hı. olarak. Öte yandan ama e, ben daha ziyade türkülerin duygusunu korumaya çalıştım diyebilirim. Hani şeyde hani bu nasıl bir ifadesi var bu Ezgi'nin? Yani bu sözlerle bu Ezgi niye benim hoşuma gidiyor bu birliktelik? Ve ben buna kendimce ne katabilirim? Öyle olunca da aslında çoğu zaman kullandığım armoniler Belki çok iyi bir analoji olmayacak ama yani siyah beyaz bir fotoğrafı hani uygun bir şekilde sadece renklendirmekten ibaret oldu. Ve yani ondan sonra onu başka karelerle bir araya getirmekten yani. Yani o mevcut geleneksel korumacılığa da bir engel olduğunu düşünmüyorum hani. Hı hı. O korumacılığa engel olan onu yozlaştıran bir sürü etken varken yani bu bunun... ...faydası bile belki uzun vadede olduğu söylenebilir söyleyebilir hani hiçbir zarar teşkil ettiğini düşünmüyorum ya. Yani. Diyor yani yani biz bu müziği elimizden geldiği kadar hani ve severek ve bunu hani icra edebileceğimiz kadar anlamlı bir şekilde icra etmeye çalıştık. Yani o yüzden hani ben hiçbir şeye zarar verdiğimizi düşünmüyorum. Tabii ki orijinallerini her zaman insanlar dinlesin, aşık vesile aşık vesilelerden Neşet Ertaş'tan Neş Neşet Ertaş'tan ya da bu müziği bugün icra eden çok değerli üstatlarımızı da dinlemeleri gerekir insanların. Türküleri nasıl seçtiniz? Türküleri seçerken aslında e, bir nebze olabildiğince popülist yaklaştık diyebiliriz işin açıkçası. Hı hı. Çünkü hani e, bir şeyi bir farklı yorumlamaya en azından tekrardan yorumlamaya çalışınca... ...çünkü şöyle bir şey oluyor biliyor bunu bazen hissettim. E, daha az bilindik e, şarkılar türküler olunca onu öyle sanıyor. Sanki bu yaptığımız yorum orijinal yorumu gibi bir algı oluşuyor. Hı hı. Hani çok bilinenleri yorumlarsak e, yorum olduğu anlaşılsın özellikle diye. En azından ilk çalışmamızda böyle yaklaştık evet. Bunlar hani hep e, halk müziğinde herkesin hemen hemen bildiği e, ezgiler olduğu için biraz öyle yaklaştık. Tabii, i̇kinci bir e, düşündüğümüz kaygımız da renkli bir program ortaya koymaktı. Tabii. Hı -hı. O zaten yani, o da, evet öyle yani, şey doğru. Yani gerek yöreler açısından olsun gerek hani dramatik bir akış açısından. Hani oldukça renkli bir ne kadar bir hani hangi ezgi nasıl şeyleri bir araya getirebiliriz diye bakarak. Yani o açıdan aslında çok türkü var. <gülüyor> evet. Bir de yöre olgusuyla alakalı evet onu unuttum ben. E, Mesela şey vardır hani genelde Belli yöreleri işte birisi vardır. Kerkük türküleriyle Hı -hı. bilinir vesaire. Hep böyle bir köşe tutma şeyi vardır halk müziği canında. Hani ben biraz ona biraz ters gitmeye çalışıyorum diğer çalışmalarda da. Hani bunu burada da kullanmak istedik. Hı -hı. Genelde Karadeniz okuyan Ege çok okumaz. Ege okuyan Erzurum okumaz. Burada her yerden bir şeyler var. Bir parça daha dinleyelim isterseniz. Hı -hı. Bunu ismi seçebilir seçebilir. al alması Şirindir bal alması. Lutfen de gülüm şirindir bal Ya ...Igdır'ın Al Alması dinledik... Ee, ...Azerbaycan türküsü... Ee, ...önceki dinlediklerimiz de... ...yörelerini söyleyelim de... Ee, ...Akşam Olur Karanlığa Kalırsın... ...yöresi Sivas... ...Şu Köyceğiz yolları da Muğla... ...dediğiniz gibi yani dört bir köşeden... ...türküler dinliyoruz... ...Arfana e, yanımızda... ...Anatolian Folk Jazz Impressions albümü... ...yeni çıktı... ...Bainizden İsteyiniz... E, Piyanist aranjör Kaan Büyükoğlu ve solist İsmet Aydın bizlerle. Tekrar bir de grubu sayalım hatırlatmak için. Alto saksafonda Serhan Erkol. Seskemençe'de Elif Canfeza Gündüz. Baslarda Matthew Hall. Davulda da Ekin Cengiz Kan var. Size aslında caz bu hakkında bir soru sormak istiyorum. Bu... Amerika cazı ve Avrupa cazı diye genellenen yani büyük genellemeler bunlar tabii ki ama bir olgu var. Siz bunlardan hangisine yakınsınız ya da biraz açıklayabilir misiniz bize? Ben aslında o albüm biraz yapay buluyorum. Yani mesela Keith Jarrett, işte Jean-Christien Sammbaldani aslında işte Avrupalı grubunu grup ECM'den albümler yapmadan önce aslında Avrupa'da herkes bebop çalıyordu. Yani Amerikan cazı çalıyordu. Hı hı. Bir şekilde o 12 içeriden verdi. Yani o dönemki rock müzikleri de çalmalıların o grubun başasının çok etkisi var. Artı bir de mesela İsyan'da ilk çıktığı zamanlarda daha ziyade mesela My Savice gruplarında çalan bir kaydediyordu. Ama şöyle bir şey oluşuyor zaman içerisinde. Mesela Avrupa'daki konser mekanlarıyla Amerika'daki caz kulüpleri arasında ciddi bir fark var. Temel farklardan birisi mekanların akustiği. Mesela Avrupa'da bugün de hala klasiklerde çok yaygın konser yapılıyor ve böyle Reverb'in çok olduğu, ses uzamasının çok olduğu mekanlarda hani çok hızlı müzikler çalamazsınız. Hı hı. Daha böyle ambiyant müzikler çalmak hani çok daha iyi oluyor. Çünkü oraya bir zil koyup çok hızlı çaldınız da gibi bir şey yani mekana göre müzik tasarlanması şeyinden biraz hani belki arpoyozundan hani öyle bir şey çıkmış olabilir. Hani. onun dışında bugün için arpoyozunun çok önde olmasının aslında temel ekonomik nedeni de var. Avrupa'da birçok ülke kendi sanatçılarına çok ciddi ekonomik destekler veriyor. Yani mesela atıyorum bir Alman, Finlandiyalı ya da İsveçli bir müzisyen Türkiye'de iki tane konser ayarladığı zaman ülkesi çok kolaylı bunların işte ulaşım masraflarını, uçak biletlerini falan karşılayabiliyorlar. Böyle kültür fonları var. Amerikalıların böyle kültür fonları yok. böyle olunca da halilarpul müzisyenler caz festivallerinin Amerikalılardan daha kolay dolaşabiliyorlar hani. Hı hı. Öyle bazı ol, yani işin ekonomik olguları da var yani şey açısından ama hani ben cazın daha ziyade bir Amerikan müziği olduğunu düşünüyorum. Hani gibi benim kendi şeyim o. ama tabii Avrupa'da çok değerli caz müzisyenleri var. Çok önceden hiç yapan müzisyenler de var bugün için. Yani bir, yani eskisiyle kıyaslarsak belki hani 30 yıl önce bir Amerikalı solist müzisyen herhangi bir yere gittiği zaman hani oradaki müzisyenlerden belki kendine denk bir grup kurup icat etme şansını bulamıyordu. Ama şu anda dünyada seviyeler çok yükseldi. Caz eğitimli olanlar yerinde var. Hani daha global bir hale gelmiş ama ben hala kaynağın Amerika olduğunu düşünüyorum. Ee, İsmet abi şeyi sormak istiyorum aslında. Ee, zaten çok renkli bir işte opera eğitimi ee, yüksek lisans ne çıktı kafamdan? Caz. Heh, caz yüksek lisansı aynen. Bu, ee, bu müziklere ilgin nereden gidiyor? Ne zaman tanıştın? Nasıl gelişti? Bu müzikler aslında di direkt e, ilgi ve uygulama çabasından ziyade ben bunları e, yani bazı şeyleri gerçekten e, objektif karşılaştırabilmek için hani denedim diyebilirim. Ben mesela caz şarkıcılığı yapmıyorum caz söylemiyorum hani evde mutfakta vesaire belki de bir zaman bir sahnede söylemeyeceğim yani hani <gülüyor> onu ben caz söyleyeceğim diye başlamadım ama bazı anlamaya çalıştığım şeyler vardı yani şu kuralları köşeleri çizilmiş sınırları konmuş hani eğitim anlayışı ve hani o gelenekselleşme sürecini hani başka yerlerde nasıl olduğunu anlamak için. Ve ses eğitimi çalışmalarının hani başka branşlarda nasıl olduğunu anlamak için. Biraz daha daha ileriye dönük. Belki de 5-10 sene sonra işime yarayacak veya yaramayacak şeyleri anlamak, araştırmak için denedim diyebilirim yani. Yoksa hepsinden böyle birer U dönüşü yaptım yani. Hani öyle söyleyebilirim. Interesan. Hani girdiğim zaman operacı olmayacağımı biliyordum. Çünkü Hı -hı. bana yakın hissettiğim bir e, yaşam stili değil daha doğrusu. Kültür demeyeyim, yaşam stili değil. Aynı şekilde cazın da akşamdan sabahı, hele hani de direkt bir yüksek lisans programıyla olmayacağını bildiğim. Bir şey olmasına rağmen e, mevcut şeyleri tekrar etmektense hani bir renk katmak, yenilik. E, ama güzel bir yenilik oldu. Mesela e, o formları anlamasam, orada neler oluyor bir anlamasam. En azından hani kafam o yöne dönmesem e, bugün bu projede şarkı söyleyemezdim. Teknik olarak söyleyemezdim öyle diyebilirim. Yani alışılmış kulak için e, kolay bir şey değil. Hani bu aracmanlarım ve bu ansambla hani bir türküyü bir melodiyi söylemek mesela bir, bir soru daha soracağım. Belki aynı cevap aynıdır cevabınızı bilmiyorum ama emin olmak isterim. Türkalk ee, Türk Halk Müziği okumamanızın özellikle bir sebebi var mı? Eee Türk Halk Müziği okumamamın özellikle bir sebebi e, var da yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bahsettiğim şeyler, evet, bahsettiğim şeyler. Yani çünkü bazı şeylerin hani o, okumakla olmayacak. Bunu kanla da çok konuşuyoruz. Hani Neşet Ertaş Neşet Ertaş'ın eğitimi yok yani hani öyle söyleyeyim hani Aşık Veysel'in eğitimi diye bir şey yok. E nelerden bahsettik hani e, bu direkt yaşamakla alakalı. E zaten Anadolu'dayız ben bu jandan geliyorum hani çocukluğumdan beri çok küçük yaşlardan hani bağlamayla ilgilenmeye başladım. Böyle hani 4 yaşında bir çocuk TRT4 dinliyordum hani açıp TRT4 dinliyordum hani zaten Hı. böyle bir algım vardı. E, hani ekstra bir şey duymadım hani ihtiyaç duymadım diyebilirim. olabilirdi. Belki beni daha farklı bir yöne çekerdi. Hı hı. Hani biraz sade macera olsun da diyebiliriz. O yüzden öyle bir tercih oldum. Ve tanıştığım kişilerle belki de onların yönlendirmeleri etkili oldu. Siz peki yönünüzü nasıl böyle bir repertoara döndürdünüz? Onu da merak ediyorum. Benim aslında daha önceden de değişik hani halk müziği çalan müzisyenlerle hani e, icralar yapma olanaklarım oldu. Yani mesela ben uzun süre Yıldız İbrahimovay'a eşlik ettim. Ben Ankaralıyım. Hani ondan sonra Hollanda'da yaşadım bir dönem, orada da değişik hani etik müzikler yapan müzisyenlerle de birlikte çalışma olanağım oldu. Yani bu tip çalışmalar her zaman için beni cezbeti belli açılardan, hani bunların sağladığı bazı olanaklar, bazı değişikler, hani kendimde buldum bazı hani tipik caz ortamında kullanamadığım renkleri belki kullanma olanakları sağladığı için hani öyle beni cezbeti. Onun dışında hani ben de aslında isimli gibi çok. Değişik müzikler seven ve çalışan bir müzisyen. Hani bir müziğin hani okula gitmek konusunda belki ben İsmet'e tam katılmıyor olabilirim. Hani eğer okul ise okula gitmek çok iyi. Eğer okul değilse okula gitmek iyi değil. Hani bu çok hani yani o şeyde şeyler var. Yani ama öte yandan hani bir şeyi çalışıp öğrenmek gerekiyor. Hani mesela bir kaydı, deliller gibi dinlemek onun birebir aynısını yapmaya çalışmak. Orada ne olduğunu ve o ne olan şeyin neden orada olduğunu anlamaya çalışmak. Onu belki sadece taklit etmek ve taklitin ettikten sonra da orada ne olduğunu yani gerçekten öğrenmeye çalışmak belki müzik öğrenmenin en iyi yolu. Yani bu hani ister bu Türk halk müziği çalışın, ister caz soloları çalışın, caz müzik çalışın. Orada da işte caz sollarını birebir aynısını çalmaya çalışırsınız. Yani transkripsiyon yaparsınız. Hani bir piyano solusu olur, saksafon solusu ya da Hint müziği çalışıyorsunuz diyelim. Hani yapılabilecek şeylerden biri gidip hani bir gu, işte Hindistan'da bir grup bulup onun din dibine oturup onun çaldığı müziği taklit etmek ama onun yerine gidip işte Hariprasatça Oryasya'nın bir albümünü alıp oradaki işte bansuri'de onu çaldığı şeyleri kendi sununuzda çalmaya da çalışabilirsiniz. Yani bugün teknoloji böyle şeyler de olanak veriyor. Ama kendimizi ne kadar doldurursak içimizden de öyle bir müzik çıkıyor diyebilirim yani. Hani mesela benim jazz'ınla yani çalıştığım birçok müzik var ama hani bunlar ne zaman nasıl bir şekilde benim içinden Organik bir şekilde çıkarlar, bilmiyorum. Bunu zorlamanın çok anlamı yok ama içimizi doldurmamız lazım müzisyenler evet. olarak. Evet. Ama o konuyu açmasak ama madem açmışken söyleyeyim, hani e, maalesef şöyle bir şey var, hani tercihlerin bu yönde oldu. Ama dediğim gibi benim direkt o zamanki e, tercihim değildi, bazı yönlendirmelerle oldu iki de olmuş, pişman değilim ama e, mesela caz okullarında insanlar ensemble de yani şu an atıyorum bir kulüpte çaldığı cazı e, performe edebiliyorlar. Hani orada da mesela Miles Davis çalışıyorlar. Gidip orada da çalabiliyorlar. Ee, klasik müzikte de, de öyle. Yani operada Latra Vita'yı okulda mesela çalışıyorlar. Sahnede de yine ondan mesuller ve o hayatın içindeler. Ama bizim maalesef e, halk müziği eğitimlerimizde... E, ...okulda uygulanan müzikle dışarıda uygulanan müziğin alakası yok yani. Arada bir 60 sene fark var diyebilirim. Hmm. Bunu fark ettiğim ve bunu ben yapmak istemediğim için biraz böyle bir şey oldu. Anlatmak istemezdim ama konu buraya gelince yanlış anlaşılmaya iştigal vermeyelim diye. Ee, albüm çıktı. Planlarınız nedir? Önümüzdeki aylar, seneler için ne düşünüyorsunuz? Şimdi ilk olarak bir lansman konseri hazırlığı içerisindeyiz. Bunun detayları henüz belli değil. Nereden evet. takip edelim sizi? Onu söyledim ee, bizim... dinleyicilerimiz. Arfanabend diye sosyal medya hesaplarımız var. Her yerde Twitter, Instagram vesaire. Her yerde e, kullanıcı adımız Arfanabend. Arfanabend.com Arfana diye web sitemizde e, direkt bu hesaplarla ilişkili. Bu şekilde takip edebilirler. Tamamdır. O zaman e, takip edeceğiz. Lansmanınızı e, inşallah bir iki ay içinde geleceğiz. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Biz, Biz teşekkür ederiz. Çok, çok sağ açan bir e, muhabbet oldu benim için. Eee Arfana sevgili dinleyiciler, ee, albümün çıktı tekrar ediyorum son kez Anatolian Folk Jazz Impressions. Ee, solisti İsmet Aydın ve aranjör piyanist Can Büyükoğlu bizlerleydi. Son bir parça ile veda edelim isterseniz. Hay hay. Nasıl bir bitiriş parçası? Belki yüksek. Belki en son e, aynı en son ne <gülüyor> çaldık? En en son Uldur'un al alması çaldık. Üzerinde konuşmuşken hani merak edenler olacaktır belki uzun ince bir yoldayım mı? kapatabiliriz. Tamamdır. Çok teşekkürler tekrardan yürüyorum. geldiğiniz için. İyi akşamlar. I'm vardan müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Ahmet Ali Arslan ve Ozan Saroğan.